Açık, Açık Radyo, radyo. Şimdi, şimdi ve burada. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9, bugün 17 Haziran. 2013 saat 12, 12 4 dakika geçiyor ve Türkiye'nin içinden geçtiği önemli günlerden biri daha. Dün akşam saat 9'dan itibaren İstanbul'da polisin operasyon sonucu gezi parkı 7-8 dakikalık bir şeyden sonra uyarıdan uyarın üzerine 7-8 dakika geçtikten sonra boşaltıldı. Tam diyor ki Mecidiye Köy'e varıncaya kadar oradaki Gezi Parkı'ndaki insanlar sökülerek atıldı. Evet. ve ondan sonra da bir Türkiye'nin İstanbul'un çeşitli semtlerinden ...gelen insanlar... ...büyük kalabalıklar halinde Taksim'e ulaşmaya çalıştılar... ...ama polis buna izin vermedi... Evet polis de başladı... ...Mecideköy'den... ...Mecideköy'e kadar sürüldü insanlar... ...Gezi Parkı'ndan... ...ve herhangi bir önlem de alınmamıştı... ...trafik akıyordu... ...insanlar oradaydı... ...gösterileri katılmamış insanlar... ...turistler de dahil olmak üzere oradaydı... ...ve yer yer çatışmalarda meydana geldi... Polisin sert bir müdahalesi vardı. Polisin hemen ardından da Mecidiyeköy'de köprünün hemen altına jandarmalar konuşlandırıldı. Böyle bir durumda yaşandı dün gece itibariyle. Evet, Şimdi... jandarmalardan da bahsediyoruz. Bu arada dünden kalan önemli haberlerden e, haberlerden biri, Ethem Sarısülüğün cenazesine de çevik kuvvet engeli olduğu şeklinde bir önemli haberde e, Ethem Sarısülüğün e, otopsisinde otopsisinden geldi. Evet, kafatasından 9 milimetrelik bir gerçek mermi çıkarıldı belirtiliyor. Yani daha önce iftira olduğu söylenmişti bunun. Özellikle de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından polise iftira atılıyor denmişti. Bunun böyle olmadı. İftira falan atılmamış olduğu, atılmış olmadı ve kendisinin polis gerçek polis kurşunuyla öldürülmüş olduğu sonucuna varılmış oluyor. Evet. Günün en önemli şeylerinde Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında polis kurşunuyla kafasından vurularak ölen Metem temsarı Sülü'nün cenazesi Kızılay'da vurulduğu noktaya götürülmeye çalışırken çalışılırken hem çevik kuvvet hem de jandarma kuvvetleri tarafından durdurulmuş. Ostim işçisi kendisi son yolculuğuna uğurlanırken konvoyun çelik kuvvet ve jandarma ekiplerinin engeliyle karşılaştığı haberleri var. Şimdi biz de bir genel olarak Türkiye'de ve uluslararası basında da yaklaşık olarak nasıl ele alındığını bir ele almaya çalışalım. Bir kere e, her şeyden önce bir başka e, bu cevik kuvvet engeli haberinin dışında bir istisnai haberde Taraf Gazetesi'nin e, Taraf Gazetesi'ne MİT haber bir yayın yasağı geldiği haberi var. Önemli. Birinci sayfayı tamamen değiştirerek buna hasretmişler ve e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MİT'in başvurusu üzerine mahkeme kararıyla tarafın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin fişlendiğini yazan MİT haberlerine yayın yasağı gelmiş bu haberleri daha önce e, takip etmeye çalışmıştık e, Can Tombil ve bendeniz Ömer Madra e, Gezi Parkı'ndan arta kalan zamanlarda bu haberleri de en azından özet olarak söylemeye çalışmıştık. Bu yeni MIT uygulaması hakkında herkesi ders notlarından uçağa, uçak biletinde kiminle beraber uçtuğuna kadar fişlemeye başlayan bir yeni MIT uygulaması var. Bu haberlerimizin devam etmesini istiyorsanız tarafa sosyal medyada bildirin diyor. Biz bu plebisit sonuçlarına göre ya yolumuza devam edeceğiz ya da herkes gibi MIT yerine penguen haberleri vereceğiz demiş evet. ve Twitter'dan veriyorlar. Twitter at plebisit taraf. Ee, gene şeyle, etiketi de plebisit taraf. Her evet. Her etiketi. Bir de Facebook'tan da Facebook Taksim plebisit taraf. bitişik evet. tabi. Bir de e-mail olarak da plebisittaraf.com.tr adreslerini vermişler. Evet. Bu iki haberi verdikten sonra bugünkü gazetelerin durumuna bakalım şimdi. Taraf gazetesindeki penguenden bahsettiniz mi bu arada? Hangi penguen? Ana sayfadaki penguen. Yani orada bir vurgu da var galiba. Boy boy penguenler. Evet ya da herkes gibi MIT yerine penguen haberleri vereceğiz demişti evet. ve bunu da penguen e, fotoğraflarıyla kenar süsü yapmış olarak vermişlerdi. Tarafa ana sayfadan bu haberi vermişti işte. Evet ama bu Maşallah çok önemli ben, bir gelişme. Önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir yandan e, büyük bir e, NSA diye adı verilen National Security Agency'nin yani bir çeşit Milli istihbarat Teşkilatı gibi Amerika'da ulusal milli istihbarat teşkilatılarından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir dinleme, gözleme, gözetleme operasyonuna girişmişti. Aynı şekilde Türkiye'de de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu tarz işler yaptığına dair ve özel bir hatta team oluşturulmasına ilişkinde bazı haberler yer alıyordu. Özellikle Taraf Gazetesi'nde onlara yasak konmuş evet, olduğu haberi var. Taraf Gazetesi'nin 13 Haziran'da CHP'li iş adamları MIT'te fişlenmiş başıyla verdiği bir haber vardı hatırlarsanız Deniz Baykal'ın kızı ve damadı da dahil olmak üzere birçok ismin özel hayatlarının siyasi ve dini görüşlerinin fişlendiğini yani milletvekilleri de dahil bu fişlenenlere amacın ise bu kişileri devlet ihalelerine sokmamak olduğu iddia edilmişti deniliyor. Benim okuduğumda spothaber.com'dan bir özet ee, ve 14, e, 2011'den önce devlet iha, devletten ihale alan MHP yakın isimlerin 2011 ve 2013 dönemlerinde fişlendikleri için bir daha ihale alamadıkları ifade ediliyordu. Böyle bir haber vardı. Şimdi de mitin talebi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosundan e, tarafta yayınlanan bu haberle ilgili soruşturma başlatılmış olduğu da var. E, ardından da yayın yasağı talebinde bulunulmuş Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi bu kararı yerinde bulmuş böyle bir durum var tarafın başlattığı da bir sosyal medya kampanyası var destekleri evet, de bekliyorlar takip edeceğiz. şimdi dönelim dün akşam e, İstanbul'un ve Türkiye'nin tarihinde yaşadığı en önemli ve tuhaf diyebileceğimiz polis baskınları ve buna karşı bir e, tepkilerden de oluşan olaylar nasıl kapsanmış olarak tarafla başlayabiliriz. Gezi boşaltıldı eylem sokakta diyor manşet haberinde başbakanın Sincan'da mitingde orayı boşaltmasını da biliriz demesinden yaklaşık 2 saat sonra polis tomalarıyla gaz bombalarıyla Taksim'e ve Gezi Parkı'na girdi diyor. Yani Taksim dayanışmanın. Taksim dayanışmasının direnişle ilgili toplantısını sürdürdüğü sırada polisin saat 20.15'te parkı boşaltın uyarısı yaptığı ve bundan 35 dakika sonra da gaz bombalarıyla geziye müdahale ettiği belirtiliyor. Taksim'e çıkan yolların kesilmesi, insanların da İstanbul'da gece sokaklarda her yer Taksim, her yer direniş diye eylem yapması haberler arasında yer alıyor. Başbakan Sincan mitinginde Milli iradeye saygı adı altındaki mitingde parkı boşaltın. Aksi takdirde güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir. Bu devlet sizin oyuncağınız değil diye bir üslupta kullanmış olduğunu belirtelim. Evet plastik mermi de kullanılmıştı. Taraf kasesi onun not düşmemiş fakat Can Dündar yazıyordu. E, tam otelin önünde yani divan otelinden bahsediliyor. Kullanmış. E, Otelin sağ tarafından bir polisin hedef gözeterek otelin girişine doğru plastik mermi sıktığını gördüm şeklinde ee, bir notu da vardı. Plastik mermi gelip kafamın e, gelip bir kafamın bir karış üzerinden otelin giriş kapısına çarptı Bunu, bunu evet. dün akşam İksenle beraber İksen mavi tunel ile birlikte yaptığımız program sırasında ilk bağlandığımız kişiydi Can Dündar ve bunu bize. İzat canlı yayında da anlattı evet. dün akşam saat 10, 10 civarında. Divan Oteli'nin önünde. Ee, ve bugün de kendisinin bir yazısı var. Savaşın bile asgari ahlakı vardır diye bugünkü Milliyet Gazetesi'nde o yazıyı da sizinle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi o toplanan kalabalıkların e, dağıtılmış olduğunu, kısmen dağıtılmış olduğunu da söyleyelim. Ama biz devam edelim... E, şeyleri okumaya, manşetleri okumaya. Evet Milliyet Gazetesi Gezi Boşaldı manşetiyle vermiş dün yaşananları. Başbakan Erdoğan taksim boşaltın dedi. İki saat sonra polis Gezi'ye girdi ve müdahalenin ardından sokaklar doldu yazmış. Biber gazı yine sahnede deniliyor. Malta'da sokak taştı. Evet sokak taştı. Kadıköy'den yola çıkan e, insanlardan bahsediliyor. Yola çıkan binlerce kişi Boğaziçi Köprüsü'ne yürüyerek geçip Taksim'e ulaşmak istemişler. Ee, bu insanlar Boğaz Köprüsü'nde bir şekilde geçtiler fakat Mecliköy önünde e, polisin müdahalesiyle e, karşılaştılar. Ayrıca Mecliköy'ün hemen altında da e, asker bulunuyordu. Evet. Neler neler oldu zaten. Divan oteli önünde. Polisin ayrıca başka bir e, Hilton Oteli'ne de son olarak müdahale etti. Ha, evet o görüntüler çok ilginçti. İnternet üzerinden de internet üzerinden de görebilmek mümkün, mümkün değil, o Polis insanların suratındaki maskeleri ve suratlarını sildikleri solüsyonları, kendi hazırladıkları solüsyonları topladı. Ee, kargaşa yaşandı. Büyük bir kaos. Büyük vardı. bir kaos vardı, vardı. Hilton Oteli'nin içinde de. Biraz sonra da değinmeye çalışacağız. New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli gazetelerinden. Biri belki bir, de birincisi sayılan New York Times'da Tim Erango, Şebnem Arsu ve Ceylan Yinsu imzalı ortak imzalı bir haber özetinde e, polisin İstanbul'da baskın yaptığı parka baskın yaptığı ve bir kaos ge gecesine yol açtı başlığıyla var. Ona da değineceğiz ama önce yerli basınımızı ele almaya devam edelim. Sabah gazetesi günaydın gezi başlığını atmış. Polis kimsenin can güvenliğini tehlikeye atmadan parkı boşalttı diyerek valinin de dün akşamki açıklamalarının paralelinde konuşmuş oluyor yazmış oluyor. Yani de fevkalade güzel bir müdahale oldu diye. Kimsenin canının yanmadığını söylüyordu. Bu durum ne kadar öyle? Onun da çok tartışmalı olduğunu söylemeliyiz. Göstericileri 40 dakika anonslarla uyaran polis kontrollü müdahaleyle eleme son verdi ve Gezi Parkı'nı yeniden herkesin kullanımını açtı diyor. Doğrusu durumun bu anlatılan şekilde olduğundan çok uzak olduğunu da söylemeliyiz. Bütün evet. orada, orada günlerdir bulunan Şimdi atılmış olan, e, onun etrafındaki bölgelerde, divan oteli önünde ya da başka Serbilerde İstiklal Caddesi tarafında ya da Harbiye tarafında olan insanlarla konuştuğumuzda çok çeşitli yani. eski yeni programcılarımızla ve çeşitli gazetelerden arkadaşlarımızla da konuştuk. Hiç de öyle herkesin kullanımına açılmış gibi. Görünmüyor. Bu sabahın e, manşet haberi günaydın gezi hafif e, alaycı olmuş. Evet bir yanda Can, an, Can Dündar var. Can Dündar'ın neler başına geldiğini dün de bahsetmiştik. Bir yandan da e, sabah gazetesi var. Böyle sarkastik bir tavırla attığı manşeti var evet. Yani sarkastik değil mi o ciddi olarak şey yapıyor aslında. Ya bu kadar ciddiyet olamaz. Orada bulun, hiçbir muhabiri yok muymuş? Yani bir muhabir gönderselerdi bu olayın bu kadar sakin ve elverişli bir şekilde polisin dediği gibi olmadıklarını kendi gözleriyle görebilirlerdi. Yani gazetecilikten bahsediyorsak eğer. E, gazetecilikten bahsediyoruz ama bu görebildiğimiz kadarıyla bu pek gazeteciliğe benzemiyor. Bu gazetecilik değil. Radikal gazetesinde de polis parkı demiş ve merdivenlerin üzerinde. O Muzaffer bir, kimisi kasklı, kimisi kasklarını çıkarmış. Muzaffer bir edasıyla çekilmiş bir fotoğrafı var. Meydandaki piyanoda müdahaleden etkilenmiş durumda. Evet, David Davide Mart ...unuttum şimdi söylediğimi. Bakarız, Bakarız oradan da bulduktan sonra... Ee, Başbakanın Ankara mitinginde söylediği... ...o parkı yarına kadar boşaltın sözünden... ...kısa süre sonra polis gaz bombaları atarak... ...parka girdi, gazlı müdahaleden... ...etkilenenler parkı boşaltırken... ...polis çadırları cop ve tekmelerle dağıttı diyor. Evet ya, copla niye çadır dağıtılıyor ki yani... ...bu, bu kadar hırs olabilecek ne vardır acaba... ...ben onu anlamadım. Yani doğru bilmiyorum ki, Radyo'da görün... böyle diyor ama... ...sabahta... ...yumuşak müdahalede bulunduk... ...ve her anını kayıt altına aldık demişti vali. Daha bir gün önce beraber de insanlar orada... ...tomaların yanından geçiyorlardı... ...polislerle beraber konuşuyorlardı... ...yan yanaydılar... ...bu hırs nereden geldi bir gün içerisinde... ...ben tam olarak onu anlamadım... ...elinde jopla çadır dağıtan polisler vardı... ...yani bu kadar hırs olabilecek... Ne, ...ne yaptı o insanlar size dedi... ...düşünmek gerekiyor... Evet, ...David yani... Martello bu arada... ...piyanistin ismi... Evet, Martello, evet... evet. evet. Evet ve göstericileri göstericilere konser de vermiş. Hatta elleri yaralanana kadar piyano çalmıştı 12 saate yakın. Bu arada yani ikisi arasında ciddi bir farklılık var. Yani son elimiz aldınız iki gazetede. Birisi Günaydın Gezi diyen polis kimsenin can güvenliğini tehlikeye atmadan parkı boşalttı deyip Ondan sonra da yumuşak müdahaleden bahsediyor. Hiçbir şey olmadan gayet güzel olduğunu söylüyor. Halbuki Radikal Gazetesi'ne de hemen geçersek cop tekmelerle dağıtılan ve çok sayıda insanın yaralandığı eylemcilerden arda kalan eşyaların neyle toplandığını biliyor musun? Neyle? İş evet. makineleriyle. İş makineleriyle toplandı. Evet eşyalar. Preslenmiş mi peki ilk defa, ilk müdahalede olduğu gibi? Bilmiyorum ama öyle yazıyor. Ayrıntısına gir, girecek halimiz de, takatimiz de var mı bilmiyorum ama. Çok ufak bir olaydan daha bahsedeyim. Madem bu Gezi Parkı'ndaki sembolik ve anlama olan eşyalardan bahsediyoruz. Polis dün insanların dileklerini yazdığı bir ağaç vardı orada. Onu yakmış. Dilek, yakmış dilek ağacını mi? yakmış. Evet. Gaz bombası ve tazikli suyla gerçekleştirilen müdahale esnasında dilek ağacı da yakılmış. Eylemciler taleplerini dilek ağaçlarına e, isteklerini de aynı şekilde dilek ağacına yazıyorlarmış. O ağaçta eğer dileklerini oraya yazan insanlar varsa e, kötü bir haber olsa da vermemiz gerekiyor. Y yakılmış. Evet, peki. Evet, sabah gazetesine benzer bir haberden bahsedeyim mi? Bir gazeteden bahsedeyim mi? Bu da takvim gazetesi. Balans ayarı demiş. 4 Şubat 1997 tanklar 15 Haziran 2013 milli irade manşetiyle çıkmış. Hemen üzerinde de yine bir sarkastik bir tavırla bana göre. Gel şimdi diren hashtag ile Twitter üzerinden. ...gelen şeyleri yayınlıyorlar. Ya, böyle, gazetesi böyle bir gazetesi şey açıkça meydan okuyor. Bu direnişçilere... ...gel şimdi diren diye. Sabah gazetesini evet. ve takvim gazetesini gördükten sonra... ...buraya gerçekten de muhabir göndermediklerini... ...artık onların da sosyal medya üzerinden... ...seçtikleri ve ayıkladıkları... ...bu mesajları gazetelerine taşıdığına... ...dair inancım gün geçtikçe artıyor. Evet gazeteler muhabir siyasi... Lazım. ...tavır alıyorlar doğrudan doğruya. Bu gazetelerin doğruya. muhabir lazım açıkçası. Evet. Star gazetesini... ...göremedim ama... Belki de almadım. almamışızdır e, alabiliriz. Starbey'in Şafak e, gazetelerini de görmemiz lazım. E, onlar elimizde yani sabah sersemliği içinde almayı unutmuş olabiliriz. Çok az uykuyla yayın yapmaya çalışırız. Onları da arkadaşlar alırlarsa okuruz. E, Cumhur e, Hürriyet gazetesinde Gezi 20.55 manşete atılmış... Ve Taksim Dayanışması dün öğle saatlerinde direnişe devam kararı aldı diyor. Bunu okumuştuk size. Ancak Başbakan Erdoğan'ın siz boşaltmazsanız boşaltırlar uyarısından... ...üç saat sonra polisin Gezi Parkı'na girdiğini... ...biber gazı ve su, tazikli su ve biber gazıyla sert müdahaleyi başlattığı... ...tazikli suyun içindeki kimyasal maddelerinde insanların tenlerini yaktığı durumu var. Gezi protestocularının direnmediğini, parkın yarım saat içinde boşaltıldığını... Bazı polislerin pankartları indirirken belediye işçilerinin de çadırları topladığı var. Müdahaleden kısa süre sonra valilikten yapılan açıklamada 29 kişinin yaralı olduğu duyuruldu. Bunu dün akşam zaten size de söylemiştik. Ee, önce hiç yaralı olmadığı güzel, olağanüstü güzel bir, fevkalade güzel bir müdahalede bulunduğu söyleniyordu. Ama... Öyle e, değil işte. Yani bu fevkalade güzel müdahalenin içerisinde e, divan otelinin önüne bekleyen insanların üzerine gaz bombası atılması vardı. Kendi gözlerimde gördüğüm yani röportaj yapmak için gittiğim yerde. Ve içeriye de atılmış olan gaz bombasından da bahsediliyordu. Ve o gün e, ne kadar kötü bir aksilik ki oldukça fazla çocuk vardı Gezi Parkı'nda. Böyle bir müdahale beklenmediği için. Onlar da çocuk kayboldu. gelmişlerdi. Onların e, sürekli duyurularını yaptık evet. Divan Oteli'nde beklenenler. E, sonunda e, herhalde herkes çocuklarına kavuşmuş olmalıdır diye e, umutla e, bu konuya da ee, bir, bu konunun da altını çizelim diğer gazetelere de bakınca evet. böyle mi olacaktı diyor Vatan Gazetesi böyle bir soruyla şey yapmış saat 20.55'te Gezi Parkı'nın e, Taksim Platformu Gezi Parkı'nda direnişe devam kararı alınca polis müdahale etti çok sayıda gösterici yaralandı vali gece 2 polisin silahla vurulduğunu açıkladı diye bir açıklamasından bahsediyor. ben bu ben, görmedim galiba ben de e, görmüş değilim ama böyle yazıyor Vatan Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi vicdansız emir başlığıyla Erdoğan boşalttınız, boşalttınız dedi. çocuk çocuk demeden Gazi Gezi'ye saldırı başladı diyor. Bu oh, haber var. Zaman Gazetesi'nde polis Taksim Gezi Parkı'nı boşalttı. 19. günde müdahale ediyor. Tazikli su ve gaz bombasıyla yaptığı müdahaleyle sona erdi gazi, Gezi Parkı eylemi çadırlar, çöpler ve barikatlar kaldırıldı. Çöpler mi? Dağılmayan göstericilerle polis çatıştı. 29 kişi yaralandı. Diyor ki eksik bir haber olmalı. Gün içinde başka yayınlar yapıp tam sayıda öğrenmeye çalışabiliriz. Akşam saatlerinin manşeti direnişimiz oyunu bozar. Başkentten geziye son çağrı Başbakan AK Parti Sincan'da düzenle. milli iradeye saygı mitingindeki konuşmayı ön plana almış. Akşam gazetesi. Geziyi boşalttılar diye de bir fotoğraf eşliğinde daha küçük vermiş. E, bu daha başlangıç mücadeleye devam başlığını atmış. Bir gün gazetesi. Aydınlık gazetesinde var. Taksim'e saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı diyor. Topikün direniş demiş Tayyip Erdoğan'ın Sincan'dan verdiği talimatın ardından polisler tomalar ve iş makineleriyle Gezi Parkı'na saldırdı. Baskın Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İstanbul'un bütün ilçelerinde direniş başladı. Ulaşabilen yurttaşlar Taksim'deki direnişe katıldı diyor. Bunu tam görebilmiş değiliz. Ama... Sözcü gazetesi Tayyip konuştu. Ankara'da Geziyi boşaltın yoksa polis boşaltır deyip tili ateşledi. Türkiye karıştı manşetnatmış 1. sayfadan. ve Haber Türk'te de Geziye operasyon diyor. Gezi direnişe devam dedi. Polis 19. günde parka girdi. Eylemciler gazla dağıtıldı şeklinde vermiş ve saat 20.15 sıral sıralarında eylemcileri uyaran polis sonra da tazikli su ve gazla müdahale etti. Çadırlar toplandı diyor. Şimdi bir de yabancı e, uluslararası evet. basında neler olduğuna bakalım. Tim Arango Goşebnem Arsu ve Ceylan sunun biraz önce sözünü ettiğimiz New York Times manşetinde 18 günlük hükümet aleyhindeki gösterilerden sonra ülkenin yönetimine ciddi bir direniş ortaya koyan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Çevik Kuvvet'in Gezi Parkı'nın merkezindeki protesto hareketine e, baskın yapması, emrini vermesi üzerine e, şey İstanbul'da bir büyük bir kaos yaşandı diyor. E, mesela e, şeyin haberi farklı. New York Times'ın haberi. En az 44 kişi bu haberin yapıldığı sırada yazılı olduğu sırada en az 44 kişinin bu kargaşada yaralanmış olduğunu ve bu protestoların başlangıcından bu yana yani en en 18 günden bu yana en büyük rakam olduğunu söylüyor. Yani mesela sabah gibi gazeteler hiçbir şeysiz veriyorlar. Yani hiçbir e, tertemiz olduğunu de aşağı yukarı 29 kişinin olduğunu söylüyor. Halbuki burada 44 rakamı verilmiş. Ve göz, gözlemlerine de yer veriyor. 3 yazar, 3 kalemin kaleminden çıkmış Timer Hangoş evinde Marsu ve Ceylan sunun. Bazı insanlar böyle alelacele yapılmış bir revirin, otel, Balos salonunda, Diven Oteli'nin kimyasallardan, yanıklardan şikayet eden insanlar gördük diyorlar. Göz, gözlemlemişler. O da e, basın su, tazikli sudan e, fışkırtılması sonucunda e, içinde kullanılan kimyasaldan yanan insanları gördük diyor ve mesela e, bu nasıl tabii, Türkiye nüfusu açısından genel halk açısından nasıl bir sonuç verilecek e, bu son baskının sonucu bilmiyoruz çünkü e, diyorlar Tayyip Erdoğan başbakan Tayyip Erdoğan ülkenin e, birçok yerinde de hala popüleritesini koruyan önce bir e, uzlaşmaya girdi ama polisin e, polis saldırısının e, sertliği de yeni e, şeyler çıkarttı İstanbul'da ve başkenti Ankara'da ve asıl direnişçilerin özünde e, bulunan direnişin özünde bulunan insanların e, kararlılığını artırmış gibi gözüküyor diyor. Ankara'daki durumu da belki birazdan görüşme imkanı e, bulabiliriz. Çünkü Kızılay'dan Sıhiyye'yi yürümekte olan bir ee, binlerce kesin. kişi varmış. Şu evet, anda. Değil şu mi? anda Kızılay'da binlerce kişi toplanmış ve valilik de açıklama yapıyor bir yandan da başta Kızılay meydana olmak üzere ana caddelerde herhangi bir gerekçeyle eylem yapılmasının o e, yasal olarak mümkün olmadığını söylüyor. Ve e, ama gelen bilgiler, açık radyoda gelen bilgiler üzerine Binlerce kişi Kızılay'a doğru yürüyüşe geçmişler Ankara'da da. etem Sarı Sülü'nün cenazesiyle beraber. Evet. Bunlar şimdi birazdan bir e, müzik parçası dinleyelim. Aslında bir ara verelim. Saat e, yarım oldu. 17 e, Yarım oldu bugün. 17 Haziran değil mi? Günleri de e, 16 Haziran bugün. Taksim, takvimsiz olunca galiba böyle oluyor. Sabah bir takvim olduğu zaman düzenliyor her şey. E evet. Yok sabahtan akşama yayın yaparsan tabii her şey birbirine karışıyor. Gece gündüz birbirine karışıyor. Gezi parkı dağıtıldı bazı sokaklara jandarma sevk edildi diye başlayan uzun bir an be an paylaşılan BBC Türkçe'nin de yayını var elimizde. Peter Beaumont da şey yazmış Guardian gazetesinden Observer adı altında pazarları Observer diye çıkıyor gazetede. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin travmasından bir anlam çıkartmak için uğraşıyor. İki haftalık bir yanlış adımlar zincirinden sonra Başbakan bu gösterilerin rejimine zarar verdiğini fark etmiş görünüyor ama eğer bu halkının istediği, talep ettiği özgürlükleri ortadan kaldırırsa bu gösterilerin de, protestoların da sona ermeyeceğini de fark etmiş değil gibi görünüyor. Peter Boman'ın da yazdı bu. Evet, Corriere della Sera gazetesi İtalya'dan Taksim boşaltıldı, polis kalabalığa tazelikte su sıktı demiş ve polisin Gezi Parkı eylemcilerinden temizleme kararının ardından Türkiye yanıyor demiş. Ve saldırı parkta anneler ve çocukları da varken cumartesi akşamı aniden meydana geldi şeklinde yazıyor. Polisler gaz maskelerini taktıktan sonra megafonlarla derhal alanı boşaltmaları için uyardı. Tomalar önce Taksim meydanını temizledi ve halkı paniğe iterek parktan kaçışmalarını sağladı. Birkaç dakika öncesine kadar neşe dolu olan yer Gerçekten de öyleydi. Ben de orada bulunan biri olarak söyleyebilirim bunu. Gazın etkisiyle ağlayan, öksüren, çaresiz insanların kaçırmasıyla kısa sürede insandan arınmış bir hale geldi. Gerisinde siz de anlattığınız çadırlar, revirler, kütüphane, joblarla yıkılarak öfke kustu deniyor Corriere della Sera'da. Ve bir tür ütopya haline gelen o küçük dünya yerle bir edildi demiş. İtalyan gazetesi iki doktor polisin sıktığı suda kimyasal bir madde olduğunu iddia etmiş diyor. ...böyle bir durum var. Ankara'dan da gelen flash bir haber var. Ankara'da da polis müdahaleye başlamış kızıla civarında. Onunla ilgili belki şimdi... Bir ...bağlantı kurmaya da çalışacağız. Yalnız ben bu arada... ...eksik olduğunu düşündüğümüz... ...ve söylediğimiz iki gazetede geldi. Onlara da bakıyorum. Bu müdahaleyi... ...hükümete yakın bir gözlükle... ...değerlendiren... ...Yeni Şafak'ta Koda'dı İstanbul... ...isyanı diye... İsrail lobisinden bahsediyor. IPAC. Gezi olaylarının dış bağlantıları araştırılırken Washington'daki en etkin İsrail kuruluşu American Enterprise Institute'un Amerikalı neokonlarla Şubat ayında olası bir İstanbul isyanını masaya yatırdığı ortaya çıkmış. Altı da Türk yer almış bu simülasyonda. Taksim Meydanı tahrirleştirme senaryoları tartışılmış. Aralarında neokon denilen <gülüyor> ve Irak Savaşı'nın Irak'ın istila ve işgalinin başrolü oyuncuları olan Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Elliot Abrams, Douglas Feith, Richard Pearl, Karanlıklar Prensi diye adlandırılan ve Bernard Lewis, tarihçi Bernard Lewis'in de yer aldığı isimlerin fotoğraflarıyla veriliyor. Yani bir kod olarak uluslararası bir komplodan. Evet, bahsediliyor. Yeni Şafak gazetesi hakkında Hıdır Gebiş 14 Haziran'da bir köşesine taşıdığı konu buydu aslında lafı toparlamam gerekirse. Senarist gazetecilik ve Yeni Şafak diyordu ve gazetenin yayın yönetmeni İbrahim Karagül'ü dünyayı komple teorileriyle analiz etmeyi seven biri olduğunu söylüyordu. İsyanın başlangıcından bu yana bunu zaten biz de aktarabildik Yeni Şafak gazetesi üzerinden. İnsanları, halkları sadece bir kukla olarak algılar ve dünyanın belli güçlerce, belli merkezlerle yönetildiğine inanır diyordu. Ve çeşitli manşetlerinden örnek veriyordu. Yeni Şafak gazetesinde bu Şafak kodunu. Bugün bu tavrın devam ettiği sayfasında yani, komple devlet Evet, İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli olayı yani polis baskınıyla Gezi Parkı'nın 18. gününde, 19. gününde hatta boşaltılması olayını e, vermemiş aslında şöyle vermiş Sa sol alt köşede iki sütuna e, gezi parkı boşaltıldı diyor 19 günlük işgal sona erdi diyor küçük bir fotoğraf koymuş ve o kadarla vermiş. Onun üstünde bir büyük şey var. Sür manşet olarak zaten yüz binlerin Sincan'da toplandığı Başbakan Recep Tayyip erdoğan'ın Sincan'da yüz binlerce kişinin önünde yaptığı konuşmada gezi eylemleriyle başlayan sivil darbe girişimine milli iradeye saygı mitingiyle karşı durdu diyor. İşte Türkiye manzarası diye vermiş Sür manşetten yüz binler Sincan'da toplantı damgalarıyla, ile ve onun dışında da şeylerde devam ediyor tweetler üzerinden yapılan provokatif şeyler başta Mehmet Ali Alabor olmak üzere işte bir sanatçı bir tweet attı. Bunu da söylemiş zaten Başbakan Erdoğan da devam ettirmiş. Bir sanatçı tweet attı. Bu işin kaynağı neresi bunları göreceksiniz demiş. Mesele Gezi Parkı değil arkadaş sen hala anlamadın mı diyor. Eğer bu ülkede hukuk varsa sana bunun hesabını soracağız diye hedef gösteriyor başbakan bizzat onu vermiş. Bu arada Alaborayla ilgili olarak ve bir de işte Koda'da İstanbul isyanı da ana manşette Yeni Şafak'ta. Ve çok küçük bir şekilde Gezi Parkı boşaltıldı diye. Bir tarafta komple teorileri, bir tarafta cadı avı. Gerçek haber ise çok ufak bir yerde. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. Evet, Star gazetesinde sayfasında. birinci sayfada manşetten büyük, boş. işte biz sabırla direniriz diye yüz binler Sincan'daki milli iradeye saygı mitinginde buluştu diyor. Çok tehlikeli bir şey. Altta da daha küçük Yeni Şafak'tan biraz daha büyük olarak polis geziyi Tahliye etti. Başbakanın evinize dönün çağrısı ardından 80 örgüt eylemi bitirme kararı aldı ve çekildi. Uyarılara rağmen kalmakta ısrar eden gruplar polis müdahalesiyle Gezi Parkı'ndan çıkarıldı diyor. Evet şimdi bir ara verelim. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Burası Açık Radyo saat 12.38. Bugün 16 Haziran 2013 Pazar. Açık, Açık Radyo, radyo. Şimdi, şimdi ve burada. Ve burada.